Faiz yiyenler, faizin helal olduğunu söyleyenler, bunu bir iddiaya ve inanca dayandırıyorlar. Alım-satım da ancak faiz gibidir, yani faiz de satım akdi gibi meşru sayılmalıdır. Günümüz iktisatçılarının da bir kısmı, kar teşebbüsün ve ticaretin, ücret emeğin, faiz sermayenin rantıdır.'' diyerek aynı inanç ve iddiayı tekrarlamış oluyorlar. Eskiden yeniye faizi savunanlara göre bir elbiseyi bir ay vadeyle 11 liraya satmak nasıl caiz oluyorsa, 10 lirayı bir ay vadeyle 11 liraya satmak da öyle caiz olmalıdır. Bu işlemler arasında akla göre bir fark yoktur, karşılıklı rıza vardır. Ayrıca insanlar buna muhtaçtır. Çünkü bir kimse cebinde parası olmadığı halde, bir şeye şiddetle muhtaç olabilir. Eğer bu parayı faizle alamazsa ihtiyaç içinde alır. Halbuki faiz vererek de olsa parayı bulur, ihtiyacını giderirse ileride elde edeceği parayla borcunun aslını ve faizini öder, faiz ödemeyi ihtiyaç içinde kalmaya ve bunun vereceği zarara tercih eder. Kur'an-ı Kerim'in buna cevabı kısa ve nettir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Bu cümle, iki işlem arasındaki dini ve hukuki hüküm farkını vermekte, bu farkın dayandığı gerekçe ise akıl ve tecrübeyle bilip bulmaya bırakmaktadır. Bilme ve bulmaya yönelik çabaların meyveleri olan düşüncelerden bazı örnekler sunmak, bu iki işlem arasındaki farkı kavramaya yardımcı olacaktır. Kafalden razinin naklettiğine göre, ''Birisi 10 dirhem değerindeki bir elbiseyi 20 dirheme sattığında, elbisenin bütünüyle 20 dirhemin tamamı arasında bir denklik kurulmuş, buna da taraflar rıza göstermiş oluyorlar, yani mal olarak elbise, para olarak 20 dirhem değerinde ve karşılığında oluyor, ortada bir fazlalık kalmıyor.'' 10 dirhemi 20 dirhem karşılığında satan kimse ise karşı taraftan 10 dirhem fazla ve bu fazlalığın karşılığı bulunmuyor. 10 dirhem borca karşı ödenen 20 dirhemin 10'u ana para, onu da erteleme ve beklemenin karşılığıdır denilecek olursa Kaffal'in buna verdiği cevapta şudur. Verilen süre ve vade mal veya işaret edilebilecek bir şey madde değil ki onu ödenen 10 dirhemin karşılığı kılalım. Razi ve Beyzavi'nin tespitlerine göre 10 dirhem değerindeki bir malı vadeli olarak 11 dirheme satan kimse, müşteriye o maldan ya kullanıp tüketerek ya da ticaret yaparak istifade etme imkanı vermektedir. Yani müşteri ya bu malla ihtiyacını gidermekte, ...ya da üzerinden kar ummaktadır. Bir dirhemlik fazlalık, vade farkı işte bu istifade imkanının karşılığıdır. 10 dirhemi 11 dirheme satan veya ödünç verense... ...müşteriye 10 dirhemden fazla menfaat, istifade imkanı sağlamış olamaz. 10 dirhem ancak 10 dirhemlik iş görür. Bu 10 dirhemle de müşteri ticaret yaparak para kazanabilir denemez. Çünkü... Faizli akit yapılırken henüz alınmamış bulunan bir maldan onu satarak para kazanma faraziye ve beklentisi uzak bir ihtimaldir. Mevhumdur. Verilen faiz ise ihtimal değil, gerçektir. Gerçek, uzak ihtimalin karşılığı, bedeli olamaz i̇bn Ashur bu iki farkı zikrettikten ve ikincisinin birincisine göre daha iyi bir tespit olduğunu da ifade ettikten sonra şu tenkit ve mütalaa'yı serdetmiştir. Ödünç para alanda mal satın alanın bundan yararlandığı gibi yararlanır. İhtiyacını bununla karşılar, onunla ticaret yapması nadir bir olaydır. Faiz ile satım akdi arasındaki farkı galip ihtimale, mazınla dayandırmak, daha uygundur. Buna göre ödünç alan, özellikle Kur'an'ın nazil olduğu devirde muhtaç olduğu için alır ve bununla şahsi ihtiyacını karşılardı. Bunu faiz karşılığında veren onun sıkıntısını daha da artırmakta, ihtiyaç ve çaresizliğini istismar etmektedir. Malı satın alansa ihtiyacı bulunmayan şeyi verip ihtiyaç duyduğunu almaktadır. Faizilik zenginle fakir arasında, alım-satım ise iki zengin verdiğine ihtiyacı bulunmayan arasındadır. Genel olarak durum böyledir ve fark buradadır. Daha önce faizin haram kılınmasının hikmetini açıklarken bu farka da bir başka açıdan ışık tutmuştuk. Faizin mahiyet ve hükmüyle faiz yiyenlerin akıbetleri konusunda Allah'tan gelen bu açıklama ve öğütlere kulak vererek faizlilikten vazgeçenler, daha önceden almış oldukları faizleri geri ödemeyeceklerdir. 278. ayette bunu teyit etmektedir. Ancak akit yapıp da henüz teslim almadıkları faizleri almaları caiz değildir. 279. ayet Tövbe ederseniz artık hakkınız ana paradır diyerek bu hükme açıklık getirmiştir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.